Peşi peşine söküğün eden olaylarla hızlı bir süreç yaşanmış ve artık Mekke'den ayrılışın altıncı yılına girilmişti. Daha dün gibiydi. Peygamberler diyarı ve Hazreti İbrahim'le yeniden inşa edilen Mekke herkesin burnunda tütüyordu. Herkesin gönlü günde beş vakit yöneldikleri Kabe ile birlikte orada kalmıştı. Bir mümin olarak gidip de Allah'ın evini ziyaret etmenin özlemiyle yanıp tutuşuyorlardı. Dağ herkesin içini yakan bir husustu. Yerin göbeğiyle göbek bağı olanlar, Kabe'ye seyahat yapacakları günün rüyasını görür hale gelmişlerdi. Zira Kabe, ilk günden bu yana ibadet maksadıyla inşa edilmişti. Bugüne kadar orada ibadet adına ortaya konulanlar, maskaralıktan ibaretti. Tavaf diye etrafında dönerken ıslık çalıyor ve alkış tutuyorlardı. Günah işlerken üzerlerine taktıkları elbiselerini, buraya gelince çıkarıp bir kenara koyuyor ve Allah'ın evini hem de ibadet maksadıyla üreyen olarak tavaf ettiklerini sanıyorlardı. Allah Resulü de aynı duygular içindeydi. Onun nazarında Kabe, minberinden ayrılmış bir mihrap gibi duruyordu. Öyleyse Medine'de kurulan minber, Mekke'deki mihrabın yanına çekilmeli ve hak adına bir vuslat yaşanmalıydı. Ancak bunun için zeminin de müsait hale getirilmesine ihtiyaç vardı. Bedir, Uhud ve Hendek gibi önemli dönüm noktalarında istediklerini alamamış olsalar da, müşriklerden gelebilecek herhangi bir tehlikeye karşı tedbiri elden bırakmamak gerekiyordu. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, etrafa gönderdiği keşif kollarıyla önce bölgenin güvenliğini garanti altına almak istemişti. 6. yılın Şaban ayında, Abdurrahman İbni Affı yanına çağırıp sarığını bizzat kendisi saran Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, karşılaştıkları insanlara iyilikle muamele etmelerini tembihleyerek onları Beni Kelb diyarına göndermiş, yine aynı ayın içinde 200 asabıyla birlikte Hazreti Ali'yi de Medine'ye saldırı hazırlığında olduklarının haberi gelen ve Hayber ile ittifak kurmaya çalıştıkları anlaşılan Fedek yönüne göndermişti. Anlaşılan Beni Kaynuka, Beni Nadir ve Beni Kurayza'dan sonra Fedek ve Hayber İsrailoğulları için yeni bir fitne merkezi haline getirilmek isteniyordu. Onun için Allah Resulü'nün gözü de bunların üzerindeydi ve onları yakın takibe almıştı. Yine Efendimiz aynı yılın Ramazan ayında Hz. Ebu Bekir veya Zeyd İbni Harise'yi kendisini öldürme planlarının yapıldığı Vadil Kura yönüne uğurlamış, Şevval ayında da 20 kişilik bir müfrezeyle Kürz İbni Cabir'i şifa bulmak için Medine'ye geldikleri halde kendilerine tahsis edilen develeri kaçırıp başındaki çobanlarını da öldüren Mürted Uranilerin peşinden göndermişti. Zira Uranililer Müslüman olduklarını söylemekle birlikte açık bir ihanet içindeydiler. Hastalıklarını bahane ederek Resulullah'a müracaat etmişler, ve o da kendilerine bir bölgede develer tahsis etmiş ve bunların sütüyle bevillerinden içmelerini tavsiye etmişti. Tavsiyelere uyup da iyileşince Allah Resulü'nün çobanını öldürmüş ve develeri de alarak kaçmışlardı. Aynı zamanda dine başkaldıran bu insanların yaptıklarına muttali olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ellerini kaldıracak ve ''Allah'ım onların gözlerini görmez.'' Yollarını da çıkmaz eyle, diyecekti. Bütün bunlarda ana hedef, Hicaz'ın güvenliğini temin etmek ve böylelikle bölgede artık sadece İslam'ın hükmünün geçerli olduğunu tescil etmekti. Diğer yandan bütün bunlar, Mekke'ye gidip de Kabe'yi tavaf edebilmek için bölgenin güvenliğini garanti altına almayı da sağlayacaktı. Umre Seferi ve Hudeybiye Gündüzler Mekke'nin hayaliyle tüllenirken, gecelerde Kabe'de ibadet rüyalarıyla geçiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bir rüya görmüş ve bu rüyasında ashabının bir kısmının saçlarını tıraş ettirmiş, Diğer bir kısmının da kısaltmış olarak emniyet ve güven içinde Kabe'yi tavaf ettiklerine şahit olmuştu. Kabe'nin anahtarlarını almış ve onu tavaf ederek umre vazifesini gerçekleştirmişti. Resulullah sabah olup da bu rüyasını ashabıyla paylaşınca Medine'de büyük bir sevinç yaşanmış ve ashab, Uzaktan kendilerine el sallayan Kabe'ye gideceklerinin müjdesini almış olmanın huzurunu yaşamaya başlamıştı. Gidecek ve umrelerini yapıp Kabe'yle hasret gidereceklerdi. Resulullah da zaten aynı şeyleri söylüyordu. Hemen hazırlıklar yapılmaya başlandı. Zira Kabe kimsenin tekelinde olamazdı. Onu ataları Hazreti İbrahim inşa etmiş ve Allah'a kulluk etsinler diye kendisinden sonrakilere emanet etmişti. Şimdi bu emanet ehil olmayanların elinde heba ediliyordu. Onun şan ve şerefini yeniden iade edecek olan da yine Allah Resulü'ydü. Gidecek ve orada Allah'a kulluk vazifesinin nasıl eda edilebileceğini bizzat gösterecekti. Bu sırada Medine'ye Büsr İbni Süfyan gelmiş ve Müslüman olmuştu. Geri dönmek istediğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona ''Ey büsr'' diye seslendi. ''Gitmekte acele etme, belki hep birlikte gideriz. Çünkü biz inşallah Umre için yola çıkmak üzereyiz.'' Maksat savaş değil ibadetti. Onun için yanlarına sadece vahşi hayvanlardan kendilerini koruyacak çapta küçük kılıçlar almışlardı. Bu yolculukta kendilerine kurban edilmek üzere bir kısım koyun ve develer de eşlik ediyordu. Resulullah da bunun için yanına bir deve almıştı. Yine bir pazartesi günüydü. Takvimler 6. yılın zilkade ayını gösteriyordu. Hücre-i saadetlerine girerek abdest alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, İki kat elbise giyerek dışarı çıktı ve kapısının önündeki kasvaya binerek hareket etti. Artık yeryüzünün merkezine doğru yeni bir yolculuk başlamıştı. Bu sefer yanında Ümmü Seleme validemiz vardı. Medine'de yine İbni i Ümmi Mektum bırakılmıştı. Onunla birlikte 200'ü atlı olmak üzere Ensar ve Muhacirin 1400 kişi bulunuyordu. Az dahi olsa etraftaki Arap kabilelerinden gelenler de bu kutlu kervana katılmıştı. Aralarında Ümmü Ümmara, Ümmü Meni Esma binti Amr ve Ümmü Amir el Eşheliye gibi hanım sahabiler de vardı. Rüyası görülmüştü ya, Kabe'ye girip de onu tavaf edeceklerinden şüphe etmiyorlardı. Zülhuleyfe'ye gelindiğinde burada öğle namazı kılındı. Ardından efendiler efendisi kurbanlık olarak ayrılan yetmiş kadar deveye işaret koymaya başlamıştı. Kurbanlıkları kıbleye çeviriyor ve sağ yanına işaret koyuyordu. Bir kısmını kendileri yapmış, geride kalanları da Naciye İbni Cündeb'e bırakarak onun yapmasını istemişti. Bu sırada yeni Müslüman Büsr İbni Süfyan'ı yanına çağırarak gözcü olarak önden gitmesini söyledi. Aynı zamanda Abbad İbni Biş komutasında 20 kişilik bir müfrezeyi de herhangi bir gelişmeye karşılık öncü kuvvet olarak gönderiyordu. Bu arada Hazreti Ömer ve Sa'd İbni Ubade Allah Resulü'nün yanına gelmiş yanlarına daha fazla silah alma konusunda onunla konuşmak istiyorlardı. Endişeleri vardı. Kureyş'in ne yapacağı belli olmazdı. Her ne kadar ibadet maksadıyla yola çıkmış olsalar bile, onların kural tanıyacak halleri yoktu. Onun için ihtiyatlı olmak istiyorlardı. Ancak bütün ısrarlarına rağmen Habibi Kibriya Hazretleri, yolcu silahından başka silahlanmayı arzu etmeyecek ve her halükarda ibadet niyetinden taviz verilmesini uygun bulmayacaktı. iki rekat namaz daha kıldı. Her halinde ibadet neşvesi nümayandı. Esas niyet Kabe'yi tavaftı ve Allah Resulü de ihrama girdi. Niyetteki netliği asabıyla da paylaşmak istiyordu. Onun için devesinin üzerine çıkarak Lebbeyk Allahümme Lebbeyk Lebbeyke la şerike leke Lebbeyk İnnel hamde fen niyemete ''Leke mülk, la şerikelek'' diye telbiye getirmeye başladı. Ümmü Seleme validemiz de ihram için niyet etmişti. İlk defa karşılaşıyorlardı. İhramla da ilk defa tanışacaklardı. Resulullah'ın adımları yakın takibe alınmış ve yaptığı her şey ashabı tarafından tekrarlanır olmuştu. Adım adım onu takip eden ashabı kiramın çoğu burada ihrama girmişti. Burada giremeyenler de Cühve'ye gelince girecek ve tam tekmil ibadet neşvesine bürüneceklerdi. Zira Cühve'ye kadar kendilerine bir kolaylığın sağlandığını biliyorlardı. Yolculuk devam ediyordu. Beyda denilen mevkiden, Beni Bekir, Cüheyne ve Müzeyne kabilelerinin yanına doğru yönelen Efendimizin maksadı, onları da bu yolculukta yanında görmekti. Ancak onlar, mal ve mülkleriyle meşguliyetlerini ileri sürerek umre kervanına katılmayacaklardı. Kabe'ye doğru ilerleyen müminleri arkadan süzerken, müşrikler kendi aralarında şöyle konuşuyorlardı. Muhammed bizi silah ve mühimmat bakımından son derece hazırlıklı bir kavimle savaşmaya çağırıyor. Halbuki o ve ashabı bugün bir oturumda yenilecek deve gibiler. ...Muhammed ve arkadaşları bu seferden asla sağ olarak dönemezler. Baksanıza yanlarında ne silah var ne de savaşmak için bir hazırlıkları. Her halinde tebliğ ve irşad nümayan olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolda ilerlerken Beni neht kabilesine mensup bir kısım insanlarla karşılaşmıştı. Konuyu hemen sohbeti canana getirdi ve onları Allah'a iman etmeye çağırdı. Müsbet cevap vermiyorlardı. Kısmet ayaklarına kadar gelmişti ama kıymet bilememişlerdi. Ancak gelip Allah Resulüne süt ikram etmek istediler. Allah Resulü ''Bir müşri'in hediyesini kabul edemem.'' diyerek geri çevirdi. Ancak asabına dönerek... bunların satın alınmasını talep etti. Denilen hemen yapıldı. Bugüne kadar ellerinde ne varsa... yanlarına uğrayanlar tarafından gasp edilen... Beni Nehd... karşılaştıkları bu civan mertlik ve inceliği... hayranlık ve şaşkınlık içinde seyrediyorlardı. Asab-ı kiram... daha da ileri giderek... Beni Nehd'in avladığı üç tane keleri... onlardan satın almış... ...ve oturup aralarında yemek istemişlerdi. Daha önceden ihrama girenlerin aklına hemen... ...ihramdayken avlanmanın yasak olduğu hükmü geldi... ...ve kendilerinin bizzat avlamadıkları bu hayvanların etinden... ...istifade edip edemeyeceklerini sordular. ''Yiyin.'' diyordu. ''Kendiniz için bizzat avladıklarınız... ...veya özellikle sizin için avlananlar dışında... ...her türlü kara hayvanı size helaldir.'' İhramlı olarak bunları yiyebilirsiniz. Her adımda... ...din adına yeni bir şey öğreniyorlardı. Evvaya geldiklerinde... ...kurbanlıkların başında görevli olan... ...Hazreti Naciye... ...Allah Resulü'nün huzuruna gelmiş ve... ''Ya Resulallah'' ...diyordu. ''Develerden birisi yolda kaldı, yürüyemiyor. Ne yapalım?'' ''Onu kes ve boynundaki ipini de... ...kanına batır.'' ...buyurdu. Ancak onun etinden ne sen ne de arkadaşlarından herhangi biriniz yemesin. Onun etini sizin dışınızdaki insanlara bırakın. Asab arasında Ebu Katade henüz ihrama girmeyenlerden. 20 kişilik öncü birlikle hareket etmiş ve bir hayli mesafe kat etmişlerdi. Mola verdikleri bir sırada o da oturmuş, bir kenarda ayakkabısının bağını bağlamakla meşguldü. Bu sırada karşılarına bir zebra çıkıvermişti. Onunla birlikte olan birliğin diğer elemanları, ihrama girdikleri için zebra'ya bir şey yapamıyor, bir an önce bu Katade'nin görerek onu avlamasını istiyorlardı. Etinin helal olabilmesi için, kendileri de ikaz edemiyor ve Ebu Katade görmeden önce zebra kaçacak diye büyük üzüntü duyuyorlardı. Nihayet zebra'yı Ebu Katade de görmüştü. Görür görmez hemen yayına koşup onu kaptığı gibi atının üstüne atladı. Bu sırada ok ve mızrağını almayı unutmuştu. Arkadaşlarına seslenerek kendisine onları vermelerini istedi. Ancak hiçbiri buna yanaşmıyordu. Zira biliyorlardı ki zebra'yı avlama konusunda ona yardım etseler Etini hiçbiri yiyemeyecekti. Vallahi de biz bunun için sana yardım edemeyiz. Diyorlardı. Ebu Katade sinirlenmişti. Atından aşağıya atladı ve istediği malzemeleri kendisi alarak yeniden atına bindi. Çok geçmeden Ebu Katade avladığı zebra'yı yüklenmiş olarak asabın yanına geldi. Sevinmişlerdi. Yolculuk sırasında yine bir ikram-ı ilahiyle karşı karşıyaydılar. Bir taraftan da İhramda oldukları halde avlanmış bir kara hayvanının etini yeme konusunda şüphe duyuyorlardı. Buna rağmen oturmuş ve zebra ile bir güzel karınlarını doyumuşlardı. Ebu Ukatade ön budu Allah Resulüne saklamıştı. Huzura gelip de durumu kendisine anlattılar. ''Sizden herhangi biri onu gösterip de avlamasını istedi mi?'' diye sordu. ''Hayır.'' dediler. ''Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ''O'nun geride kalan kısmını da yiyin. Zira O, Allah'ın size olan helal bir ikramıdır.'' buyurdu. Daha sonra da Ebu Katade'ye döndü ve, ''Yanında ondan bir şey kaldı mı?'' diye sordu. Bunun üzerine Ebu Katade, ''Zaten Efendimiz için sakladığı ön budu kendilerine takdim etti.'' İhramlı olduğu halde Allah Resulü de avın etinden yedi. Hudeybiye'ye geldiklerinde ashab arasından Kab İbni Ucren'in başındaki yara üzerine haşera düşüşmüş... Ve onu ciddi manada rahatsız etmeye başlamıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip de durumuna şahit olunca ona ''Başında üşüşüp duran bu haşerat sana eziyet veriyor mu?'' diye sordu. ''Evet.'' Cevabını alınca da ''Senin bu kadar bitkin düşeceğini hiç düşünmemiştim.'' buyurdu ve başını tıraş etmesine izin verdi. Ardından da şunları tembih etti. ''Bunun için sen üç gün oruç tut, altı fakirin karnını doyur veya kolayına geldiği gibi bir kurban kes.'' Bütün bunlar ihramlıyken bir müminin nasıl davranması gerektiğini gösteren örneklerdi ve asabı ı kiram da bunlarla ilk defa karşılaşıyordu. Her adımlarında din adına yeni bir şey daha öğreniyor ve Allah'a daha yakın bir kul olabilmek için Adeta birbirleriyle yarışıyorlardı. Nil Productions sundu.